Izahı. Demek oluyor ki, çamura batırılmış domuzla yan yana gelmek ve onun maddi olan necasetine bulaşmak, mahrem olmayan, yani bir arada oturulması helal olmayan kadınla erkeğin yan yana oturmasından doğan manevi necasetten daha hayırlıdır. İşte helak buradadır. Nitekim nazar hakkında pek çok hadisler vardır. Ez cümle, Kadınla erkeğin helal olmayarak bir araya gelip birbirlerine bakmaları hakkında birkaç ayet ve hadis yazalım. Göz Zinası Mü'min erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bakılması helal olmayan yerlerini kapatmakla korunsunlar. Bu örtünme kendileri için çok temiz bir harekettir. Şüphesiz ki Allah kullarının ne yapacaklarından hakkıyla haberdardır. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını, gözlerini avret mahallinden kapatmak suretiyle ve bedenlerini bakmaktan örtünmek suretiyle korusunlar. Zinetlerini yani baş, kulak, boyun, göğüs, pazı, kol ve yakalarını açmasınlar. Bunlardan görünen kısmı, yüzünün bir kısmı ve avucu müstesna başörtülerini yakalarının üstüne kapayacak surette koysunlar.